Güzel Günler Hazırlayıp sunanlar Şule Yazgan, Yankı Yazgan 94.9'da Güzel Günler ...programına hoş geldiniz. Ee, güzel günler biliyorsunuz. Büyükler için çocuklu hayat bilgisi programı. <gülüyor> ee, biz mümkün olduğunca bu konuda bilgi, bilgi ve deneyimimizi fazla ukalalaşmadan herkesle paylaşmaya çalışıyoruz. Bir de tabii bunlar daha çok bizim kişisel ama bir yandan profesyonel de bilgilerimiz belki ama kişiselliği de çok katıyoruz herhalde. Yani onu öyle yapmaya çalışıyoruz çünkü kendi ana babalık... E, Tecrübelerimizden çıkardığımız acı dersler var. <gülüyor> yani e, bir sürü beceriksizliklerimiz ve hatalarımız açıkçası profesyonel kimliğimizin gelişmesine de katkısı bulundu. Bir de tabii bu konuda müthiş bir e, yani çocuklarla ilgili çocuk gelişimi, çocuk sağlığı konusunda müthiş bir bilimsel e, çaba ve araştırma var bütün dünyada. Hı hı. Eh bunları da yakından takip ediyor ya da katkıda bulunuyor sayılır, o yüzden biraz konuşalım <gülüyor> evet şöyle bugün aslında geçmiş programların şimdi, bir özetini evet yapıyoruz yeni yayın dönemi için e, tabi yeni yayın dönemiyle birlikte belki e, kabaca geçen yayın döneminde yaptıklarımızı toparlayalım demiştik son programımızda bir öncekinde, bir öncekinde başladık daha yani. Daha Lale ile konuşma olmuştu Lale'den de toparlamaya başladık şimdi hı hı. toparlama devam ediyoruz evet e programımız genellikle 0-3 işte yaş arası çocukların çocuklarla hayat diyelim. Belki onların sağlığı tek başına değil ya da gelişimleri tek başına değil ama anne babanın yaşadıkları da var konuştuklarımız arasında. Daha önce toparladığımız programda da bahsettik. 0-1 yaşını kabaca herhalde geçtiğimiz yayın döneminde ayrıntılarıyla Konuşmuştuk. Şimdi yavaş yavaş bir yaşın civarındaki gelişmeleri bir toparlayalım arkasından da bir iki yaş. Şimdi belki şöyle, şunu da şey yapmak lazım. Yani tabii biz bir antikopyedic program yapmıyoruz. Geçen yayın döneminde izlemiş olanlar yani. Hiç bizim öyle sıfır... bir iddiamız kesin değil. Hem de bilmiyorum. sık sık kesintiler oluyor. Yani tabii. arada hani sıfır üç yaşta sınır diyor aslında bu yaşın bu yaş döneminin. Hı hı. Bir anlamda gelecekle ilgili birçok kalıbı belirlediğine inandığımız için e, aslında çıkarsamalarımız e, bu yaş grubunda yaşananların ve öğrenilenlerin ve kazananların geleceğe dönük sonuçlarını da yansıtmaya çalışıyoruz. Tabi bir de tabii yani arada konuklarımız doluyor. Yani. Üç yaşın üstündeki <gülüyor> dinleyiciler radyolarını kapatmasın yani. <gülüyor> konuklarımız oluyor. Onların da çocuklarla ilgili bir yönünü bulmaya çalışıyoruz. Yani direkt çocuklarla ilgili olmasalar da. E çocuğu olsun sağlıkla olmasın. Ilgili olmasalar da. Sağlıkla ilgili çok az konumuz oldu zaten. Evet ama yine de herkesle bir çocuk konusu buluyoruz. E... <gülüyor> Şimdiye kadar. E... Peki biz en son bir yaşını döndüğü hareket sisteminin gelişmesi ve onunla birlikte uyku ve beslenme düzeninin bir parça değişmesine girmiştik ve aslında beslenme tabi ne en önemli değişiklik bir çiğneyebilme başlıyor. 6 ay civarında kaşık kabul etmeye başlıyor çocuklarda daha önceden konuştuğumuz gibi bir refleksler yavaş yavaş kaybolduğu için kaşığı kaşıkla yemeyi öğrenmeye başlıyorlar daha sonra aynı dönemlerde eğer biz çocuklara o şansı verebilirsek kapaklı bir kap bardaktan içebilirler biberon yerine biberonu bıraksınlar mı diyorsunuz yani doktorun <gülüyor> aslında içebileceği için ...ve bardaktan içmesi de... Bir, ...yine bir gelişimsel bir aşama olduğu için... E, ...gerekmediği sürece... ...bırakabilirler. Peki anne babaların çoğu şey diyor... ...yani işte bir beron... ...çocuk bir beronla içmeyi tercih ediyor... Ben i̇çmesin mi? Öyle bir durumda içmesin demiyorum çünkü ona biz zararı. Falan. Yani kızım. Evet. Yalnız şöyle biberonla ilgili olaylardan bir tanesi yani sorun da değil belki ama e, çocuklar biberonu belli bir yaştan sonra ellerinde oyuncak gibi gezdirerek çünkü artık hareketlenebiliyor kendi daha bağımsız olabiliyor e, gezerek devamlı bir lokma alma şeklinde bir şey long drink şeklinde dönüşürelim <gülüyor> elinde bir yemek <gülüyor> zamanına. E, zamanıyla sınırlı kalmayan bir durum olabiliyor. O nedenle daha çok biberonu sadece yemek sırasında ya annenin vermesi ya da işte bakan kişinin vermesi çocuğun yani biberonun çocuğun inisiyatifinde olmamasını öneriyoruz. Çünkü hem dişleri için çok olumlu bir şey değil. Şekerli, genellikle şekerli bir şey oluyor biberonda. Hmm. Belki bir miktar su ama Doğru. çoğunlukla ya süt oluyor ya meyve suyu oluyor. Bunun da e, alışkanlık haline gelmemesi tercih edilir. E, ama biberona ben ben yani yine anne olarak söyleyeyim. karşılığı yok. Doktor şöyle. <gülüyor> Hayır yani e, gerçekten özel bir karşı değilim ama evet. çocukları çok rahatlatan bir şey. Bazı çocukları e, bazı ayrılmak istemiyor olabilirler. O zamanı geldiğinde zaten çocuk bırakıyor. Biberona. Zararı var mı? E, Mikroplar var. Eh yani, diş yapısını bozan... Diş yapısını bozmaz. Yok yani çürük yani dışında şey bozmaz. soruyor yani çünkü değil mi? Belli bir yaşa kadar, 6 yaşına kadar bozmuyor. Fakat tabii mikroplar her zaman her yerde var. Mümkün olduğu kadar temiz tutmak lazım ama... Bence esas önemli olan biberon esas anlamını kaybediyor. Yani beslenme ile ilgili olan anlamını kaybedip... ...çocuğun yanında taşıdığı bir güven objesi haline geliyor ki o... O aşamada belki biraz müdahale edip onun belli zamanlarda kullanılmasını sağlamak lazım. Ee, bu daha sonraki aşamada zaten katı gıdalara geçişle beraber önce püre şeklinde daha sonra dişlerin çıkmasıyla beraber daha e, pütürlü gıdaları almaya başlıyor çocuklar. Ve yavaş yavaş ellerinin de motor ince motor fonksiyonlarının da gelişmesiyle bazı şeyleri tutup kendileri yemeye işte ufak parçalara ağızlarına atmaya başlıyorlar. Bir yaş civarına böyle işte düşe kalka geliniyor genellikle bu arada tabi hepimiz çocuklarımızın sağlıklı büyümesini istediğimiz için dengeli beslemeye çalışıyoruz bebekleri her zaman bu en ideal şekilde olmayabiliyor fakat e, bazı temel kurallara uyduğumuz sürece e, büyümelerini büyümeleri o dönemde oldukça iyi oluyor çünkü ilk yıl içinde genellikle ya anne sütü alıyor bebekler ya bir mama alıyorlar ee, en kötü ihtimalle inek sütü alıyorlar ama tercihan inek sütünü ilk yaş içinde vermemeye çalışıyoruz. Çünkü, Oradan çünkü e, hem alerjik yapısı nedeniyle yani insanlarda daha fazla alerji, alerji oluşturuyor yani. hem de e, işte bağırsaklardan bazen fark edilmeyen kanamalara yol açıp e, et, kansızlığa neden olabileceği Aynen. nedeniyle. Yani e peki annesinin sütü olmayan çocuklar neyle besleniyor o zamana kadar? mamayla mamayla tercih ediyoruz ama e, tabi bu ideal koşulu yani çünkü senin bir anne Biz, memesi konuda, taraftar olduğunu genel olarak evet, herkes çok iyi biliyor herhalde bu ama. konuda çok özellikle anne sütüyle beslenme konusunda ayrıntısıyla da durmuştuk iki programda hı hı. E, mümkün olduğu kadar ilk 4 ila 6 ay sadece anne sütüyle beslemekte yarar var Yoksa eğer imkanımız varsa mama e, takviyesi. Fakat şunu da düşünebiliriz yani eğer gerçekten alım gücü çok e, kötüyse çocuğun e, bebeğin emme anlamına mı? E, yok ailenin alım gücü satın tamam. alma gücü ve parası azsa yani insan. evet e, işte anne sütü de yoksa belki inek sütü yerine yani yapılmış çalışmalar var yoğurdu sulandırarak vermekte düşünülebilir. Yani yoğurdun hiç olmazsa probiyotik etkileri var. Daha ama tabii alergic. biz bunları yani her halükarda yine de biz bunları inek sütüyle ürün inek süt ürünlerini e, kaba inek süt ürünlerini tavsiye etmiyoruz çünkü çok insan bir yandan bu kutu sütleri pastörize sütleri aslında inek sütünden ayırıyor değilmiş gibi yani biz biz işte mama veriyoruz süt veriyoruz ama pastörize sütten diyorlar tabii o bu dediğimiz yan etki, inek sütünün yaptığı yan etkileri ekarte etmez. Tabii o sadece olması. onun temiz olmuş olması sağlıyor ama Hı -hı. alerjik etkiden ortadan kaldırmıyor. Peki koyun sütü tavsiye ediyor musunuz? Yok yani özellikle hayır ama bazı yerlerde keçi sütü. sütü. Bir, Farkı var mı onların yani alerjik yani yok, yok. Üstünde? Onları mümkün aslında şöyle. Yani başka bir lazım. hayvanın annesinden başka bir hayvanın sütünü. Tabii vermiyoruz. Yani biraz öyle bir yanı var bunun. Her e, aslında çok enteresan bir şey. Süt. Eminim bu hayvanlar aleminde de böyledir ama mesela prematür bebeği olan bir annenin sütü o prematür bebeğin ihtiyaçlarına yönelik oluyor. Daha e, normal doğum yapmış, normal zamanda doğum yapmış bir annenin sütü kendi bebeğin ihtiyaçlarına yönelik oluyor. İlk gün süt farklı. Çocuk doğduğundaki ilk günkü süt farklı. O çocuğun o günkü ihtiyaçlarına yönelik oluyor uygun. Bir ay sonraki süt farklı. İlk e, kıtlık, farklı çekilen, son kıtlık çekilen bir ülkede mesela şey yaptığın zaman emzirdiğim bir bebeğin de annesinin süt kompozisyonu süt bileşimi diyen ki yok varlık içinde yaşanan bir ülkedekine göre daha farklı oluyor. Çok fark olmuyor. olmuyor. Enteresan bir şey çok fark olmuyor. Allah Allah. Ben bunu nereden duydum? Yani şöyle çok star starvation yani çok ciddi açlık haline girmediği sürece anne sütüne iyi kötü bebeği besleyecek şeyler geçiyor. Bu nedenle de Afrika'da e, sütle anne sütü azalma harika. anlamına demedim ben. Ha, daha Aksine olurdu. daha bir yoğunlaşma ve zenginleşme oluyor hı hı. E, ve kompozisyon değişiyor. Bu şununla ilgili bir teorilerden şişmanlık teorisi hı. E, örneğin kıtlık dönemleri yaşamış ülkeler. Kıtlık dönemlerinin sonrasında diyelim ki sen kıtlık dönemine doğdun. O şekilde anne sütün senin e, oluşmuştu. Fakat 10 yıl sonra ülken kıtlıktan çıktı bolluğa girdi. Ya da sen hı hı. E, işte ne bileyim Malezya'da doğdun ya da işte Afganistan'da doğdun ve ailen New York'a Manhattan'a e, çok varlıklı bir yaşama göç etti. Senin şişmanlama olasılığın daha fazla oluyor. Yani e, verileni kullanış tarzının daha farklı olduğu artı dış ortamın bu açlık ortamına daha hazırlayıcı bir şekilde beslendiğin için devamlı bir e, dışarıda açlık varmış gibi besin depolama vücudun e, mekanizmaları geliştirine dair bir şey. Yani ben yani anne e, daha iyi olduğunu zannetmiyorum. Yani o konuda hiç çalışma bilmiyorum. Daha açlık çeken yerlerde anne daha güçlü olduğunu zannetmiyorum ama dediğin mekanizma belki onu olan gıdanın daha kapasiteli kullanılması Yani dış dünyadaki olur. ihtiyaçlar aslında beslenme kompozisyonumuzu tabii doğal olarak değiştiriyor. Hı hı. İşte yazın daha çok su içmek gibi yani otomatik olarak yaptığımız şeylerden birisi ya da kışın daha karbonhidratlı besinler yemeye eğilimimiz artıyor. Enerji ihtiyacımız, enerji sakınma ihtiyacımız daha çok. Hı hı. Bir de şeyi düşün yani memelileriz hepimiz ve memelilerin çok eski bir alışkanlığı var kış uykusu kış uykusu enerjinin az harcandığı çok depolandığı besin aylarca çıkıp yemek yemiyorsun avlanmıyorsun o yüzden bir depolama mevsimsel olarak da insanın bir depolama adaptasyonu olduğuna göre bu mekanizmalar büyük ölçüde genetik olarak hala mevcut hepimizde ve aslında yeme tarzımızda kış uykusuna yatmıyorsak bile. Tabii çocukların çok enteresan, çocukların, çocukların da mevsimsel bir şey var. Mevsimselliği de yaşsal bir birçok özellikleri var. Yani çok güzel baştan beri zorlanmadan yani oyunlarla veya işte kandırılarak yedirilmeyen, daha masaya oturup diğerleri insanları da yerken görerek yiyen çocuklar ileride daha sağlıklı yeme alışkanlıkları geliştiriyorlar. Peki bu sağlıklı yeme alışkanlığının ne olduğu konusuna belki girmeden sen hı hı. E, birkaç İlk müzik parçası parçamız, var orada görüyorum. Evet. E, Eleni Karahindro, e, Waltz of the Bride. Gelinin dansı değil mi bu Eleni Karahindru'nun e, Tevangelopulos'un Leyli'nin Geciken Adımı. Suspended Step değil mi? Geciken Hı -hı. Adımı öyle çevirmişler. Bu Lale Mansur'un bize geçici olarak bağışladığı bir CD'den. <gülüyor> CD bağışı kabul edilir. <gülüyor> geçici veya kalıcı. E, bu arada programla ilgili Güzel Günler 94.9 e, büyükler için çocuklu hayat bilgisi programındasınız. Bu programla ilgili öneri, görüş ve e, sorularınızı doktor et işareti güzel günler yazabilirsiniz. Elektronik postamız doktor et işareti güzel günler Evet. Evet. Bir yaşı geçtik. Yeni beslenme alışkanlıkları sağlıklı olsun derken nedir Allah aşkına sağlıklı beslenme? Yani şimdi şimdi sağlıklı, biz biraz önce burada bir sürü poğaça moğaça götürdük. Sağlıklı, sağlıklı bes, beslenme derken e, şey anlamına söylemedim. Yani besinsel içerik olarak söylemedim. Alışkanlık olarak. Davranış olarak. Davranışsal olarak yani. alışkanlık hmm. olarak söyledim. Çünkü e, genellikle olan bizde olan e, bebeğin yedirilmesi esas amaç olduğu için. Yani çocuğun beslenmesi. Ağzından içeri bir şeyin girmesi yani. <gülüyor> Ee, çoğunlukla yedir, yemek yeme e, saatleri televizyon karşısında reklamlar veya müzik açıkken oluyor. E, ve çok hızlı bir şekilde vebeğin yedirilmesi şeklinde. E, ama yani hayat da bizi bu yöne itiyor biraz. Bir anne babalar çalışıyor. Beraber ailece sofraya oturma zamanı ve şans pek fazla olmuyor belki. Çocuk da bizi pek yerken görmüyor. Ama buna belki biraz özen göstermekte yarar var. Özellikle altı ay civarında ek gıdalara geçişte ve e, mümkün olduğu kadar e, beraber sofraya oturmak bir sa bebek sandalyesinde mama sandalyesinde otura bir hale geldiği anda onu masaya evet. e, katmak. Peki mama sandalyesi için. Bir önerdiğin belli tip mama sandalyesi var mı? Ayaklı mı yoksa masaya tutuşturulanlar mı? <gülüyor> Aslında tabii hangisi daha kolay geliyorsa insanlara kullanılabilir. Masaya tutuşturulanların bir problemi masanın ağır olması lazım. Ki yoksa masa ters dönebiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Kafanıza geçer yani. <gülüyor> yüksek, sandalyelerin, yüksek mama sandalyelerinde ayaklarının kendi kendine kapılan, kapanamayacak şekilde olmaları lazım. Çünkü çocuklar çok öne geri hareket ettirerek e, tehlikeler yaratabiliyorlar. E, Mama sandalyesi tehlikeli bir alet aslında. Yani. Dikkatli olmak İlisi gereken olmazsa. bir şey. Evet. Tabii sofraya oturttuğumuzda bebek eğer kabul ediyorsa yavaş yavaş dişleri de çıkmaya başladıysa pütürlü gıdaları vermeye başlayabiliriz çocuklara. Ellerine bir kaşık vererek ille bir yere batırmaları gerekmiyor ama bir yerlerine batırmayacakları e, bir kaşığı hiç olmazsa yabancılamasın alışmaya başlasın diye 9-10 aydan itibaren eline verebiliriz nasıl bir oyuncağı alıp ağzına sokuyor onu da alıp önce bir deneme anlamaya çalışma tanımaya çalışma çocukların yaptığı şeylerden daha sonra yavaş yavaş 11-12 ay gibi önüne mama da koyarak bir miktar mama da koyarak bir yandan biz de yedirebiliriz bebeği ama bir miktar ona inisiyatif vererek yemesini teşvik ederek etrafta bir dökülüp saçısı etraf çok kötü olsa da buna biraz göz yumarak e, ileride oluşabilecek pek çok zorluğu aslında e, kolaylaştırabiliriz. İçeriğine gelirsek eğer e, yani daha az titiz e, ve e, daha az pimpirikli bir e, sofra tabii. düzenimiz olması çocuk açısından daha rahat hissettirecek. Aksi takdirde hani elini kolunu nasıl hareket ettireceğini bilemeyen e, zaten, ne yapsa şey, sakar hata bir çocuk olarak o e, yaş o yaştaki çocuklar yani, zaten de. normal olarak sakar bir de e, şunu da göz ardında göz ardı etmememiz lazım o yaştaki çocukların iştahı eski oranla daha az olur ve miktar olarak da bazen daha az yerler yani bir yaşından itibaren hı hı. hem e, hem bir gelişimsel e, kişilik e, gösterme çabası var hem daha hareketliler hem de ihtiyaçları daha az, daha az büyüyorlar. O nedenle zaten fazla yem, yani eskisi kadar yemeyen çocuk bir de üstüne yemiyor diye zorlandığı zaman inatlaşarak yememeye başlıyor bir yaş civarında. O kısır döngüye ve kavgaya girmemekte, inatlaşmaya girmemekte yarar var. Orada bebeğin aslında tam bir inatlaşma olarak bile görmek, yani o bizim inatlaşmamız, yani bebek sadece Onda yapmak istemediği bir şey hayır diyor. Biz yapacaksın diyoruz yani. Ve, e, başka... Ama bazen ihtiyacı bile olsa yani biz yapacaksın dediğimiz için yapmamaya başlıyor o dönemde çocuklar. Yani bir güç güç kavgası olmaya başlıyor bence. Yani şöyle ağzını açmak, birinin ağzını açtırmak bayağı zor iştir yani. Hı hı. Ağzını açtırmak çok zor olmasa da yutturmak yani ağzına koyduğumuz şeyin <gülüyor> mideye ekmesi yani, sağlamak kolay değil. Şu bir. şey hani filmlerde falan oluyor ya adamın ağzını açıp içeri içki doş boşaltıyorlar falan Hı -hı. işkence olsun diye su içiyorlar. <gülüyor> <Hiç öyle işkence. gülüyor> Sen o filmlerde o sahnelerde gözünü kapatıyorsun çünkü. Ben bakıyorum merakla. <gülüyor> e, şeyde e, yani e, birine zorla bir şey edirmek bence bir işkence. Hı -hı. Bir işkence metodu ve bunu maalesef e, Türkiye'deki pek çok anne baba çocuğuna zorla yapıyor. Ma tabii iyi niyetle. Tabii ki canım. Yani işkenceciler de çok iyi <gülüyor> niyetli işkence yapıyorlar. Vatanın milletin selameti için yapıyorlar yani ne? Şimdi şöyle, pek çok anne baba diyecek ki, yani aç mı bırakalım? Yani yedirmeyelim mi? Burada hemen insanların genellikle şeyi eleştirisi ve karşı çıkışı oluyor yani. En... ona gelecektim. İçerik ha. olarak düşünürsek eğer bebek o dönemde anne sütü alıyor veya bir şekilde süt ürünü, bu mama olabilir. O yaşlarda genellikle yoğurt da kabul edilen zaten rahatlıkla alabileceği bir şey çocuğun. Hatta çok zorda kalınırsa inek sütü de olabilir artık. En önemli zamanı geçirdiği için bir yaşa doğrudan bahsediyorum. Yani 10 aydan itibaren. Bir miktar süt alıyorsa bu işte 300-400-500 cc civarındaysa. Onun dışında iyi kötü bisküvi biraz kemiriyorsa bir köfte bir iki köfte yiyorsa gün boyunca bir de multivitamin alabiliyorsa e, bu yeterli diye düşünerek yani diğer şeyleri tamam yemedi o gün avuç yemedi ya da işte bezelyesinden almadı bu dünyanın sonu değil e, o andaki Çocuk yeterince ihtiyaçları... beslendiğini sen doktor olarak e, anne sana yedirdiğini söylüyor ama ne yedirdiğini bilmiyorsun o kadar mı yediriyorsun Neye göre? Objektif ölçün ne? Büyümedi ee, mi? Objektif ölçü tabi büyüme kilo ve özellikle kilo arkasından boyunun büyümesi ve varsa herhangi bir kansızlık belirtisi. Tamam. Yani bir takım objektif ölçüler var. Bu objektif ölçülere uygun bir şekilde gelişen çocuk hiçbir şey yememesiyle yani hiç yani epoya, vallahi ağzına lokma girmiyor 48 saatten çocukları düşünüyorum büyüme ihtimali var mı bilimsel olarak böyle bir şey mümkün ya yani bir insan hiçbir şey yemeden <gülüyor> bir de o andaki büyüme ileride de işte küçük kalacak anlamına gelmiyor bizim kızımızı örnek vereceğim bizim kızımız biz bir bunları böyle söylüyoruz ama maşallah fidan gibi oldu <gülüyor> <gülüyor> en ağır şekillerde de yaşadık bizde benzer şeyleri yok ağzından içeri yemek tıkmadık biz yani. tıkmadık canım yani ama tıkmaya çalışanlar iş... oldu etrafımızda <gülüyor> iştahsızlığını yaşadık e, ve o dönemde bir miktar e, inceydi. Şimdi e, yani biraz kalın <gülüyor> e, kalın ve uzun. Kalın ve yani uzun. o dönem, e, bir gibi. O dönem e, aldığı gıdaların e, uzun vadede eğer bir eksiklik olmuyorsa e, büyümesede bir etkisi oluyor. Yani olur mu? E, bence burada e, bunun ben, şundan dolayı anne babaların özellikle annelerin, bazen anneanne ve bakıcılar, çocuklarla küçük çocuklarla. İlk belki mücadelelerinden birisi uykuysa birisi de beslenme ile ilgili oluyor. Açıkçası e bu... bizde beslenme daha fazla oluyor. Uykuyu uyku konusu pes edebiliyoruz daha. Yani. Evet. Amerikan aile uykuya da kafayı takmış vaziyettelerdi. E, onlar uykuya kadarıyla. takıp yemeye çünkü onlar çocuğun daha e, yani uyku bence daha önemli ama takmak açısından çocuğu kendine yeten bir varlık olarak baştan bir büyütmeye çalışıyorlar. Biz daha koruyucu, daha sevgi gösteren bir toplumuz. O Himaye nedenle... Altında. <gülüyor> uyku da yalnız bırakmak daha acımasızca geliyor bize. Ama yedirmek lazım, beslememiz lazım. Onlar da tam tersine. Kendi istediği kadar uyusun. Kendi uyuyabilsin ama istediği kadar da yesin. Yani bağımsızlığa doğru bence daha çok itiyorlar. Evet, yani yemek konusu ama bir çocuğun iradesini kırma amaçlı bir takım eylemlere gayri ihtiyar dönüşüyor ve anne açısından da yani bir yedirememe yani bir beceriksizlik bir annelik vazifesini yerine getiremem olarak algılandığı için pek çok anne canım işte şu kadar miktar yeterlidir aslında bir çocuk lafını duyduğu zaman o onu söyleyen doktoru değiştiriyor yani bizim çocuğumuzu az yedirtiyor bu doktor diye pek çok anneden de pek çok hekimden duyduğum şeydir yani ne niye böyle yapıyorsunuz dediğini e, hastamız e, o zaman e, ona ayrıntılı yemek tarifleri işte nasıl besleyeceğini söyleyen doktorlara e, gidiyor müşterimizi kaçırıyoruz diyorlar yani <gülüyor> e, fakat e, ben yine de bu yeme alışkanlıkları konusunda yeni kuşak anne babaların ciddi tabii. farklılıklar gösterdiğini düşünüyorum yani. tabii, daha çok okuyor okular, insanlar çok dinliyorlar izliyorlar ve bazı konularda lüzumsuz titizlikler gösterdiklerini yani bunu bir kişilik mücadelesi haline dönüştürmenin anlamsızlığını çok kişi bence fark etmiş durumda. Hı hı. O yüzden boyu büyüyor, kilo asını alıyorsa ya da uygun eğrilerle yani o gelişme hı hı. eğrilerinde uygun devam ediyorsa ve kansızlığı yoksa yani demek ki yeterince besliyorsunuz hı hı. diye düşünmek lazım. Asıl bu şey geçmeden önce bir, bir müzik arası istersen vereyim şu motor aktivite yani bir yürüme Hı -hı. Onu da toparlayalım e, bu programda. Tamam. Ee... Geçmiş programların özeti, geçmiş bölümleri. <gülüyor> bu, bunu sen oku, sen ben okuyamıyorum onu. Kaya ve Bregoviç'ten Tunyep tak. 24.9 Açık Radyo'da Güzel Günler programındasınız. Kaya ve Bregoviç'ten Tony Yaptaka ismi şarkıyı dinledik. Tony Yine. Yaptaka, ne bu. <gülüyor> Balkan yanım ağır bastı bir der. Evet. Söylemeye çalıştım ama olmadı. Biz bu programda geçmiş programların kısaca bir özetini çıkarmaya çalışıyoruz. Yemeyle ilgili biraz konuştuk. Bebeklerin yemesi. Evet. Çünkü programımız zaten Özellikle bebeklerle ilgili. Bebekler ve çocuklar hakkında ama. Ee, Peki bunun şey aslında yeme deyince e, yani bebeklerde diyet yapılıyor mu? Yok yani ne açıdan? Özel hatta? rahatsızlıkları varsa oluyor değil mi? Tabii yani bazı rahatsızlıklar hastalıklarda. ...bazı gıdaların yenmesi sağlık açısından Sağ ol, problemli. Mesela bu bozuklukları bir yaş civarında mı başlıyor genellikle? Ee, genellikle anne sütünden ayrılma sırasında altı aydan sonra... ...özellikle tahılların e, başlanmasıyla ki... ...tahıllara başlarken önce pirinç gibi daha az sorun yaratabilecek e, tahıllara başlamayı tercih ediyoruz buğday zaman zaman buğday ürünleri problem yaratabiliyor ki o da işte ikinci yarısında ilk yılın e, sorun çıkarmaya başlıyor. Yani bazı çocuklarda bu tahıl ve e, süt ürünlerindeki proteinlere karşı bir duyarlılık oluyor. Hı -hı. E, o durumlarda tabii uygun ayarlamalar yapılabiliyor herhalde. Pek çok başka hastalık var. E, özellikle bazı gıdaların alınımıyla e, beyinde bir takım sorunlar ve hasarlar hasarlar yol açan hastalıklar var. Ya da eksiklikleriyle Ama onlara girmemize gerekiyor Bunlar zaten bence. kendini bir şekilde fark ettirmiş oluyor Yani bunlar Yani anne baba Çocuğun böyle bir rahatsızlığı olduğunu fark etmemesi Mümkün mü? çölyak hastalığı. Çölyak hastalığı. tabii ki protein, bir ve beyaz peynir ne derler? Sütteki proteine hassasiyeti. Ee, tabii hastanın ağırlığına göre değişebilir özellikle süt intoleransı yani süte bağlı problemlerde. Ama dışkının rengi, kokusu, yapışkanlığı, çocuğun kilo alımı ...ve işte kıvamı dışkının kendini bir miktar belli eder. Yani beslenme ile ilgili kaygıları olan ailelerin belki hani çocuğun kakasıyla ilgili özellikleri doktorlarla paylaşmaları. <gülüyor> Bence beslenme konusunda biraz ara verelim. Hmm. Çünkü onu zaten çok ayrıntısıyla konuştuk. Ee, Hareketlenme ile ilgili biraz konuşalım. Tamam. Ee, daha önce bunu yine bahsetmiştik ama 6-7 ay civarında desteksiz yavaş yavaş oturmaya başlıyor çocuklar ve her çocuk emeklemese de çoğu e, genellikle işte 9-10 ay civarında tutunarak ayakta bir, kenarın, bir şeyin kenarına tutunarak durmaya başlıyor. Sıralama. Yavaş yavaş sonra sıralama ve yürüme e, başlıyor. Genellikle yürüme 13 ay civarında ortalama olarak oluyor. Ne zaman gecikmiş sayıyoruz genellikle 16 Yani 16 aylık Olmuş bir çocuk hala yürüyorsa e, Onun dikkat etmek lazım 15 aylık olan bir çocuğu e, Aile de gözlemleyebilir e, Bazı çocuklar Çünkü çok daha ürkek oluyorlar Ve yürümekten çekiniyorlar Ama ürkekliklerini genellikle Ben tabi uzun vadede izlediğimiz zaman Gördüğümüz şey var yani Ürkekliklerinin bir sebebi var yani hareket sistemlerine yeterince güvenmiyorlar hı hı. yani yürüyebilecek durumdalar ama yürüme becerileri yeterince e, iyi yerleşmiş ve gelişmiş olmadığı için e, yürümekten çekiniyorlar e, Ya bazılarının taban problemleri olabiliyor bunların bazılarının kas güçleri henüz yeterince e, olmadığı için o sebeple pek çok çocuk yani çekinmelerinin sebebi gerçekten çok temel bazı yetersizlikleri olabiliyor hı hı. Bir da çok cesur oluyor. Daha düz yolda yürüyemezsenin koşturmaya başlayanlar yani oluyor. Yani 8,5 aylık yürüyen Gözü çocuklar da çocuklar da henüz kapasitelerinin müsaade ettiğinden daha fazlasını yapma konusunda hep bir eğilimler oluyor. Aslında orada da bir parça çocuğun ilerideki karakteriyle hareketlilik düzeyiyle ilgili de bir fikir veren bir durum değil mi? Oluyor daha erken mi? yürüyen çocuklar... Acaba ileride daha hareketli oluyor daha mu? Daha erken yürüyebilmekten ziyade aslında pek çok çocuk aynı dönemlerde yürüyebilecek hale geliyor. Ee, ama bazı çocuklar bekleyemeyen çocuklar e, bir an evvel e, ellerindeki becerileri kullanmak, bir an evvel e, aceleci çocuklar diyelim aceleci ve sabırsız <gülüyor> tabiattaki çocuklar şeyin tam gelişmesi yani gelişmenin tam olgunlaşmasını beklemeksizin hemen kullanmaya başlıyorlar becerilerini. Hı hı. Yoksa göster yapılan mesela hiperaktif çocuklar diye mi? Hiperaktif çocuklar efendim daha erken yürürdür, yürür. Bakılıyor aslında hiperaktif olmuş olan çocuklar da hiperaktif olmamış çocukların kas gelişimi, güçleri vesaire açısından hiçbir fark yok. Sadece hiperaktif çocuklar o gelişim o gelişim düzeyine daha iyimser bakıyorlar ve ya Allah koşturmaya başlıyorlar yani yaparız ya filan gibi bir şeyle ve bunu aslında büyüklük yaşamlarında da aynı şeyi görüyorsun belki bunu benzeyen bir şey mesela Gücün ötesine geçme çabasını erken bazı çocuklar diyelim çok erken oturuyorlar çok erken bir sürü faaliyet çok erken yapıyorlar fakat yürüme konusunda çok belirleyici olmuyor bu benim gözlemlediğim yani oturma bence kas gücüyle daha doğrudan hı hı. ilgili yürüme ise kas güçsüzlüğü den ziyade bir şey bir bir tür cüretle ilgili bir şey yani. Evet. Ee, bu dönemde ilk yürüme döneminde genellikle işte içe basma tipi sorunlar oluyor ve biraz dengeyi bozan zaten ilk dönemde çok geniş aralık ayaklarını geniş açarak yürüyor çocuklar bir de bacakların arasında o bezler falan Tabii. Ee, o dönemde bir içe basma sorunu genellikle ailelerin hep dile getirdiği şey İçe basma çocuklarda sıkça görülen bir sorun bu yaşlarda ve zaman içinde tabii eğer ciddi bir problem yoksa zaman içinde düzeliyor. Fakat bu dönemde belki yine ailelerin dikkat etmesi gereken bazen çocuklar ayaklarını otururken yani yere otururken oyun oynarken oturuşları bazen içe basmalarına ya da işte yanlış bir postür almalarına neden olabiliyor. Özellikle nasıl e, bağdaş kurarak oturmaları öneriliyor çocukların ya da ayaklarını ileri uzatarak altlarını almaları ayaklarını ve yanlardan yani böyle üstüne, üst üstüne oturmalar ayaklarının e, ve yanlardan ayaklarının çıkması şimdi tabii tarif etmesi kolay değil ama dizin yani üzerine oturup ayaklarının altına almak yani evet bu e, televizyon oturuşu da denen evet şey aynen. Yüzü koyun yatmak da eğer çok ısrarla içe dönen bir ayağı varsa çocuğun yüzü koyun yatmayı da pek teşvik etmemek lazım. Hmm. Ki, ama zaman içinde bu genellikle zaten kendiliğinden düzeliyor içe basma. Her zaman hep düşünülen işte tabanında bir problem var mı bizim çocuğumuz düz taban mı? E, ilk yürümeye başlığında çocuklar genellikle ayakları daha şişman şişman oluyor ve of, dondum, dondum, o, e, o arkaları yani ayak altındaki tabanları uyuk. uyukları da çok belirgin olmuyor. O da zaman içinde ortaya Kaç yaş gibi bunun uyukların belirginleşmesi beklenir? Yani 4-5 yaşa kadar onun Hı -hı. bir problem olmadığını biliyoruz. E, benim gözlediğim anne ya da babada genellikle taban sorunları e, varsa çocuklarda da bir, bir ortopedist ya da bir ayak uzmanı bir arkadaşımızdan duymak daha etkileyici olabilir hı hı. ama benim gözlediğim e, bu e, Tabii o bayağı önemli. bir soya çekim en kesinlikle azından var öyle bir şey fakat e, bu düz tabanlıkla ilgili de e, diyelim ki ailede birisi düz taban ama ciddi ona bir problem yaratmıyorsa düz taban olması her zaman tedavi gerektiren bir şey de değil. yani ben, Belki asker ama... almazlar falan diye insanlar. Ben, öyle hayır, şey. hayır, Eskiden zaten... bir şey var düz tabanlar askere gitmiyor falan diye alıyorlar artık. Yani esnek mi esnek olmayan düz tabanlık diye bir şey var. Yani parmak ucunda ayağa kalktığında çocuk e, yine iyi kötü bir şey oluşuyorsa. Orada bir kavis. <gülüyor> Ve daha e, yani o hali gelebiliyorsa ayak ve çocukta veya ailede buna bununla beraber bir sıkıntı yoksa çocuğu e, çocuğa çok fazla işte cendereye sokucu ayakkabılar önerilmiyor. Yani çünkü yürüme ile birlikte şimdi ayakkabı den de benim de aklımda o vardı. Yürüme ile birlikte ayakkabı seçimi gibi bir takım sorularla karşı karşıya kalıyoruz. Hı hı. E, tam olarak hani e, neye bakıyor bak bakmak sence faydalı Vallahi ben işte ben marka kendi ismini vermeyin falan <gülüyor> e, çıplak ayak yürümek tabii ki en rahatı kendine düşün yani yaz aylarında rahatken ne zaman terliklerle yürümekten rahatsız olur ben ben çıplak ayak tercih ederim. mi? <gülüyor> e, Çocuklar düşün ki dengesiz bir yaratıksın zaten ama ayağını tam hakim olamıyorsun yere çok iyi kavrayamıyorsun. O nedenle mümkün olduğu kadar evdeyken ve tehlike yokken ayağına bir şey batmayacakken veya şey çok soğuk bir teması olmayacak ise çocuğun ayakkabı giymesine hiç gerek yok. Hı hı. Eğer çorap giyiyorsa da altı kaymayan çoraplardan giymesine Lestikli yarar var ki kendini güvende yani hissedebilsin. Bir de yerleri çok iyi cilalamamız şart değil yani. Çocuklar oldu <gülüyor> evlerde özellikle pırıl pırıl böyle havaalanı gibi cilalı evler oluyor bazen. Evet. Ayakkabı alırken de e, ilk adım ayakkabısı işte ilk ayakkabı. Eğer dışarıda çocuğun ayağını korumak gerekiyorsa soğuktan veya biraz evvel dediğimiz gibi batabilecek bir şeyden giydirmek giydirebiliriz ayakkabı. Ayakkabı alırken tabanın nesnek olmasına e, bakmak hmm. lazım. E, top kısmının nispeten daha kalıplı olmasına yani topuk topuğun topuğu orada iyi tutacak şekilde olmasına önden bir miktar yer bırakmaya dikkat etmek lazım ayakkabıda bir de hava alabilecek bir şey olmasına tabi tercih etmek lazım bunu zaten ama ayakkabı alınırken ayakkabıcılar yardımcı oluyorlar genellikle ailelere ille de ortopedik bir ayakkabı alınması ha, gerekli değil yani kafayı bu işe ne kadar takmalıyız? Yani ya da ayakkabı çocuğun daha yürümesini sağlar mı? İşte daha zarif ve şık yürümesini falan bir de öyle düşünenler oluyor. Onlarla herhalde iyisi yok. Evet. Ruhunda varsa var diyorsun <gülüyor> yani. <gülüyor> Şeyde e, belki bu yürüme ve hareket meselesine birazdan tekrar döneceğiz ama burada Uh, ''Ultimate Ultimat albümünden Fred Astaire'in söylediği bir uh, şarkıyı dinleyeceğiz. They all laughed. Oh, oh, oh. Ha, ha, ha. He, he, he. The They all They all laughed at Wilbur and his brother when they said that man could fly. They told Marconi wireless was a phony, it's the same old cry. They laughed at me, wanting you, said I was reaching for the moon. But oh, you came through, now they'll have to change their tune. They all said we never could be happy, they laughed at us and how. But ho, ho, ho, who's got the last laugh now? Thank you. Oh, I wasn't a bit concerned, for from history I had learned how many, many times the worm had turned. They all laughed at Rockefeller Center. Now they're fighting to get in. They all laughed at Whitney and his cotton gin. They all laughed at Fulton and the steamboat Hershey and his chocolate bar. For and is busy, kept the lappers busy, that's how people are, they laughed at me, wanting you, said it would be hello, goodbye, but all oh, you came through, now they're eating humble pie, they all said we'd never get together, darling, let's take a bow, for ho, ho, ho, who's got the last laugh, and what a last laugh, who's got the last laugh now, They all laughed. President Erdoğan dinledik. Bizim için mi söyledi şunu? <gülüyor> Şeyde bazen programla ilgili e, duyduğumuz şeylerde hani mesela şey oluyor ya e, bu mesela biz diyoruz ki çocukların asta yemek konusunda anneler babalar ısrarcı olmamalıdır şudur budur gibi insanların bazen çok hoşuna gitmiyordu benim öneriler yaptıkları ha ha ya öyle diyorsunuz falan diye e, bazen. Açıkçası e, bilimsel ya da uzman önerileri hoşumuza gitmeyebiliyor. Yani işimize gelmeyebiliyor. İşte bu önerilerin yanlış olduğu anlamına gelmez ama biraz uygulaması zor oluyor bazıların. Bazıları da pek tadı olmuyor belki. Ama e, açıkçası şu yemek ve yürüme konusunda bugün konuşup duruyoruz. Yemek konusundaki ısrarcılık ve çocuğu yedirmeye uğraşmanın ne anne baba ne de çocuk için sen zevkli dönüp olmadığını. Sen doğru ha, çok giyilmesin. önemli. Şunu. Çünkü ben onu bildiği bir mesele olarak görüyorum yani. Ben her seferinde çünkü değiştirmeye çalışıyorum. Peki sen ayakkabıcılara dön. Bir de ayakkabı bizim bebekleri, çocukları aldığımız ayakkabıcının adreslerini verirsek tamam olacak Çok <gülüyor> yok ayakkabı konusunda çok fazla Aslında konuşacak biz... bence. Gerek, konuşmamıza gerek yok. yok. Doğal olan çıplak ayak Onun dolaşması. Yere bu programa bir sponsor olabilir. Çünkü <gülüyor> açık radyonun ciddi bir şekilde katkı ve yardıma ihtiyacı oluyor. Programı reklam almak açısından. Ayakkabıcı olan varsa lütfen bizi arasın. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Yürüme e, ile ilgili konuşuyorduk en son. Yürüme ile beraber e, en büyük herhalde yaşanan e, zorluklar diyeyim. Tehlikeler birdenbire ev çok tehlikeli bir yer haline almaya başlıyor. Hatta daha hareketlenmeyle beraber başlıyor herhalde bu emeklemeyle beraber. Bu dönemde özellikle prizlerin kapatılması, çekmecelerin daha güvenli bir hale getirilmesi, klozetin eğer bazı çocukların çünkü çok merak ettiği yerlerinde, klozet çocuk olabiliyor yani. Onun belki bir daha kuruma altına alınması ocakların yanan sıcak yüzeylerin uzaklaştırılması e, uzak, uzaklaştırılması sıcak ya da yüzeylerin... araya şey yapılabiliyor fırınları mesela böyle bir tür kafes gibi bir şey yapıyorsun ki hani a bu tencere nasıl ne kadar ürünleri ayna gibi deyip de eli Evet ben tabii öyle bir şeye girmedik biz mesela. Bir arka fırının arka biz tarafını kullanıyoruz. çok terbeli ustur çocuklar. Hayır Aslında yani onunla ilgisi yoktu. Biz o kadar uğraşmadık herhalde ama hiç olmazsa ön, ön, e, ön ocakları kullanmamak bile bir bence bir şey. Ya da mesela bir yerden sarkan bir kordon ya da kumaş parçası, masa örtüsü üzeri dolu olan şeyler bırakılmaması. Çocuğu bir kedi gibi düşünmek lazım yani. Mesela e, kediler böyle abuk subuk şeyler yaparlar ya mesela örtüsü akıyorsa onu çekerler. Sen eve gelen kediyle <gülüyor> <Üzmelerdeki gülüyor> kedin sebebiyle ya da bir gün evcil hayvanlardan da konuşmalı belki ama ee ne bileyim Yok. klozetin içindeki suyu içen kediler falan oluyor orada düşüp <gülüyor> boğullar falan. <gülüyor> ee, ama çok tehlikelerle dolayı. Gerçekten öyle. Yani yürüme demek aslında tehlikelere. İçiçek ev, ev bitkilerine dahi kadar dikkat etmemiz lazım. Bazı bitkileri çocuklar Evde yiyorlar. Evde et yiyen çünkü. bitkiler yetiştirmeyiniz <gülüyor> Hayır tam tersi <gülüyor> çocuk yiyor bazen bitki yapraklarını ve bazıları zehirli olabiliyor. O nedenle en azından bir odanın e, güvenli bir hale getirilmesinde yarar var. Eğer bir park gibi bir yeri e, kullanabiliyorsa aile onu da kullanabilir ama... E, çünkü bu konuda hep şöyle bir ikilem oluyor. İnsanlar ne yani işte biz çocuğumuz bizim böyle buş hayat çarptığında alışması, alışması lazım. Alışması lazım falan. Hazır değil ki alışmaya. Ama işte o alışamıyor ve bu arada <gülüyor> hani çok daha iyi. alışsın falan demek gibi bir şey. Yani vücudun ve pek çok özelliği alışmaya hazır değilken alıştırmaya çalışmak baynasız bir şey. Ama nedense biz bazen çocukları öyle büyükmüş gibi düşünmeye de çok yatkınız. Sanki o daha Hı -hı. böyle bir küçük minyatür bir büyük... Ee, su verdikçe büyüyecek. Yani aynı şekilde her şeyi yani edecek gibi. Halbuki çocuğun becerileri, yetileri ve ihtiyaçları yani neredeyse günden güne değişiyor ve kendini verebilirliği. Yani o yüzden hani bence alışmak gibi bir hani hayatın zorluklarına alışsın diye şimdiden süründürüyoruz çocuğumuzu. <gülüyor> <gülüyor> yani alışmak için yeterince fırsatı olacak. Yani e... Biraz onu hayatı kolaylaştırmak, kendimize de kolaylaştırmak adına. Çünkü yoksa devamlı ay yapma dokunma demek, demek zorunda kalacağız. Çünkü onu çocuk e, o yetiği henüz kazanacak. Yani çocuk geçirmez ortamlar oluşturmak kıymetli eşyalarımız için belki. E, ve e, o çocuk geçirmez ortamlar dışında da çocuğa zararlı olabilecek etkenleri mümkün olduğunca işte ateş, ocak, bitki... Hı hı. Evet. balkon, her pencere, şey. her şey, her yani, yer. Yani, pencerenin önündeki sandalyeler, koltuklar, yani bir odaya hatta Amerika'da bu işi, yani Aha bin dolara, plan. iki bin dolara yapan, evi, çocuk, child proof yapan, e biz bir kod. şeyler var, e, ne derler şirketler var. var. Geliyorlar. Çocuk evinize, güvenlik şirketleri. Tamamen var. çocuğa güvenli hale getiriyorlar. Şimdi bu bunu tamam bundan fazla şey yapma bu bence çok iyi bir ticari <gülüyor> fikir ve bu böyle kalsın. Bunu dinlememiş sayalım. Hatta Cüneyt Bey bunu silsin. <gülüyor> bu çok daha yani bir fikir ama programın sonuna geldik. Ee, güzel günlerde e, önümüzdeki aylarda e, tekrar bu 0-3 yaşın özellikleri ve büyükler olarak bizim açımızdan anlamları e, üzerinde sohbet etmeye devam edeceğiz bize yazmak için elektronik posta doktor işareti güzel günler .com. Faksımızda 284 0537 0212 peki şimdilik, şimdilik hoşçakalın hoşça kalın. güzel günler Hazırlayıp sunanlar Şule Yazgan, Yankı Yazgan.